Auz billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi hadana lihaza ve ma kunna li nehtediye lev la en hadanallah ve ma tawfiqi ve attasmi illa billah. Fe subhanellezii qala fi kitabihil kerim ve ma teshauna illa en yasha Allah. El evvelu Allah, zahiru Allah, el batinu Allah, men kana fi qalbihi Allah fe mu'inehu Allah rabbi a'uzu bika min hemazatil shayatin wa a'uzu bika ra'ben yahzurun bismillahir rahmanir rahim. Estağfiru rabbakum summe tubu ileyhi inna rabbi rahimu ve dud. Hud suresinin 90. ayeti kerimesinde kaldık. Sıralı takip ettiğimiz tefsir dersimiz Şeyyebetni Suret-i Hud, Hud Suresi beni yaşlandırdı buyurdu Resulullah Efendimiz. O ayeti kerimeyi okuyacağız. Emrolunduğun gibi dost ol. Allah senden ne istiyorsa o şekilde dost ol. Büyük bir emir. Allah'a hakkıyla kulluk. Kaldığımız ayet-i kerime. Ve af isteyin, istiğfar edin. Yaptıklarınızdan pişman olun Nadim oldun Rabbinizden sümme sonra Tuğbu ileyh Ona rucu edin Yani insan yaptığına bir pişman oluyor Ben bunu niye yaptım Estağfurullah Ondan sonra o yanlıştan dönüp Allah'ın emirlerine Rucu etmesi Yönelmesi O hataları o yanlışları Terk edip Allah'ın Celle Celal'ın yolunda yürümesi yani bir insan bir yerde giderken evine gidiyor. Kafası karıştı. Arkadaşı sordu ona, "Nereye gidiyorsun?" "Eve gidiyorum." "E senin ev bu tarafta değil." "Ha hakikaten ya. Ev bu tarafta." Dönüyor o tarafa. Yani bir insan bir yola gidiyor, yanlış yapıyor. Allah'ın emirlerini, peygamberin sünnetlerini çiğniyor. Estağfurullah. "Ben niye burada gidiyorum?" "Tûbu iley." Allah'a yöneliyor ve İnne Rabbi muhakkak Rabbim rahim, son derece merhamet sahibidir. Vedud kullarına hidayet etmekte, yol göstermekte, sağlık nimet imkan her türlü Mövlacelleceleri kuluna lütfetmekte seviyor. Allah lütfu seviyor, ikramı seviyor. Allah istemeyeni darılıyor, İnsanoğlu isteyene kızar. Ya işte benden isteme. Ama Allah niye istemiyorsunuz? Benden isteyin buyuruyor. Vedud. Ve verdiğini ikramı, insanoğlu düşünse bu kadar meyveyi, bu kadar nimeti, bu kadar efendim <gülüyor> bir yayladaki envai çeşit çiçekler, oradaki renk uyumları Mevla Teala lütfetmeyi seviyor. Arıyı istihdam ediyor. Binlerce çiçekten özü topluyor, sana hizmet ettiriyor. Vedud, sonsuz merhamet sahibi Allah Celle Celaluhu. Lütfu seviyor, ikramı seviyor. Kul da burada Allah'ın verdiği nimete e, şükredecek. Rabbim Celle Celaluhu tövbe edene, tövbesinden yani günahından vazgeçip kendisine yöneleni son derece sever. Hatta meşhur hadis-i şerifte geçer ya e, aleyhisselatü vesselam Efendimiz Adamın biri devesine yolculuk anında suyunu, yemeğini, bütün yol hazırlığını devesine yüklüyor. Yol boyu 10 gün, 15 gün işte oradaki hasırını, seccadesini, suyunu, yiyeceğini onunla beraber yolculuk yapıyor. Adam bir ağacın gölgesinde bir dinleneyim diye şöyle bir yaslanıyor. Uykusu geliyor, bir gözlerini açıyor, deve kaybolmuş. E deve gitti ne demek? Yemek gitti demek, su gitti demek. Daha beş günlük yol var. Uçsuz bucaksız çöl, önde yiyecek yok. Beş gün susuz gidilmez. E dedi ben burada öleceğim. Ağacın gölgesinde yine dedi bari burada durayım. Uçsuz bucaksız çöl ne yapayım? E burada ölüm gelecekse burada gelsin. Yine uyuya kaldı, Bir baktı bir nefes hissetti. Gözünü bir açtı ki Aa, deve karşısında. Bu ne demek? Hayat geri geldi demektir. O hadis-i geçiyor. O kadar seviniyor ki ondan sonra ey Allah'ım diyor sen benim kulumsun ben senin Rabbinim diyor. Yani çok acayip bir kelime. Sevincinden ne dediğini bilmiyor. O kadar cümleleri karıştırıyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu misal veriyor. Yani kul Allah'a kulluğu unutup bütün haramlar, günahlar, fıskı fucurlar, yalanlar, gıybetler... Filmler, müzikler isyanlar, Efendim ticaret yapıyorsak Yalan olan kandırıyor Faize bulaşıyor Cık, Estağfurullah ben ne yapıyorum Dönüyor İnne Rabbi sen benim Rabbimsin Rahim son derece merhamet Vedud tövbe edene Sonsuz Mevla Teala Lütuf sahibi O deveyi bulan insan ne kadar Sevinir kendisine rucu Eden kuluna da Mevla o kadar sevinir. Bize bizden daha merhametli. Şu soru yanlış bir sorudur. Efendim işte Allah bize hidayet etsin. Şimdi o zaman melek olurdun. Yani Allah Celle Celaluhu meleklere sadece akıl verdi, nefis vermedi. Hayvanlara nefis verdi, akıl vermedi. İnsanlara hem akıl verdi hem nefis verdi. Aklında o nefsini kontrol edeceksin. Yani kontrol ederken Allah'ım, bu bedenimdeki hürriyetim nefsani yani kendi isteklerim değil senin dediklerini ben yaparım. Bu bir tercihtir. Tercihi yapma hürriyetini Allah kuluna bırakmış. Beni seviyor musun? Seviyorum. O zaman kulluğumuzu ortaya koyacağız. Mevla Teala ve kadisetleri de vedud sonsuz sevgisiyle gel kulum diyor. Yoksa Mevla Teala kuluna baskı yaparak benim mülkümde. ...baskı demeyelim nedir? Melekler gibi. E o zaman senin Allah'ı sevip sevmeme diye bir tercih hakkın yok ki. Zaten öyle ayarlanmış. İnsanın yapısı serbest bırakılmış. İsyana da Allah sevmiyor. itaate de Allah onu seviyor. Orada serbest bırakmışsın. Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum ya. E o zaman buyurun. Vedud, son derece merhamet, lütfuyla muamele ediyor. Olay bu kadar özettir. 91. ayet. Kalu dediler ya Şuayb. Ma nefqahu kesiran mimma taqul. Senin dediklerinin çoğunu biz anlamıyoruz. Ma nefqahu anlamıyoruz. Kesiran mimma taqul dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Yani insanoğlu Allah'ın ahkamını anlama kabiliyetindedir. Yani anlamak istemiyor. Yoksa anlaşılmayan bir şey yok. Namaz kılacağız. Oruç tutacağız, zekat verilecek, hanımsa örtünecek, ticaret yapıyorsa faize bulaşmayacak. Anlamıyorum, neyi anlamıyor? Sabah namazın farzı iki rekat, kalkacağız, abdest alacağız, Allah'a öpür, namaz. Buradan anlaşılmayan bir şey yok. Efendim Ramazan şerifte sahur yapacağız, iftara kadar oruç tutacağız. Bu malımızın 40 bin liradan bin lirasını vereceğiz, 40 koyundan bir tanesi. Bu içki, kumar, faiz, zina, müzik. Haram. Uzak duracağız. Çoğu dediğini anlamıyoruz. Ha, nasıl anlamıyoruz? مِنْ ve تَقُولُ وَاِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَع۪يفًا Şimdi özündekileri ortaya koydular. ve بِيزْ لَنَرَاكَ Seni görüyoruz. fina ضَع۪يفًا Aramızda zayıf. Yani gücün de yok. Bak fazla konuşma. Sana gerekeni yaparız. Bizim canımızı sıkma demeye getiriyorlar. Anlamamak değil mesele. Çok iyi anlıyor da... Yani burada senin dediklerinin günümüze uymuyor. Bizim arzularımıza uymuyor. Meselenin künhü geniş manalar tefsirlere baktığımız zaman velev la rahtuke laracemnake. Velev la rahtuke eğer senin çevren, senin ailen, senin efendim kabilen yani sana inananlar olmasaydı bunun üzerine ne ki seni taşlardık yani seni öldürürüz. O amaante Aziz senin bize bir de bir üstünlüğün yok Peygambersin diye senin bir üstünlüğün yok e zaten yok yani bir insanın diğerinden bir farkı yok Efendimiz Aleyhisselam insan babası olan annesi olan bizim gibi bir insan ancak onun üstünlüğü neyledir hani Muhammed'in e, Kelbeşer La kel beşer yani Hz. Muhammed insandır ama bildiğimiz insan değil. Yakutu el hacer yani yakut yani dediğimiz efendim taştır ama la kel hacer bildiğimiz taş değil. Yani bir tane yakut on tane tır satın alırsın. On tır dolusu taş nereye dökeceğiz diye para verirsin. Para vereceksin ki o taşları döke dökmek için. Ama bir tane elmas on tane tır satın alıyor. O da taş o da taş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insan, evet bildiğimiz insan. Ancak o Allah'ın Habibi. Burada ne diyorlar? Materyal gözle. Diyorlar ki biz seni taşlarız, senin bizden bir üstünlüğün, bir e, az, e, izzetin yok. Dünya gözüyle. Bu meşhur bir tespittir. Ebu Cehil Resulullah Efendimiz'e Abdullah'ın oğlu olarak baktı. Ama Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu an Efendimiz... Allah'ın Resulü olarak Resulullah Efendimiz'e baktı. Allah'ın Celle Celaluhu'nun temsilcisi. Yani adam diyor ki ben Fatih Sultan'ın veziriyim. Onun efendim yanı başında veziriyim. Biri diyor ki bu Ahmet'in oğlu Mehmet diyor. Öbürü ise Fatih'in veziri. O gözle bakıyor. İşler i̇şte bu bakış açısı. Şimdi Kale 92. ayet. Ya kavmi. Arahti a'zu aleikum min ve ettehaztumuhu varakum zuhriya. Burası çok net. Ya kavmi, arahti yani bana tabi olanlar veya benim kabilem. E'zu aleikum sizin için daha mı aziz, daha mı yüce min Allah'tan? Ve tehastumuhu siz Allah'ı ediniyor musunuz? Varakum zuhriya sırtınızı atıyorsunuz. Yani Allah'a sırt mı dönüyorsunuz? Allah'a yüz mü çeviriyorsunuz? Allah celle, celle hükümlerinin bir değeri yok. Ee, benim dediğim kıymetli. İşte bin yıllık günümüzü konuşacak olursak bu 4500 sene gerideki mesele. Bin yıl, 1200 yıl bu topraklarda Ahkam-ı Din uygulandı. 1900 yıllarında vesaire Ahkam-ı Din kaldırıldı. Yani Allah'ın dini değersiz, kıymetsiz ve senin efendim düşüncelerin mi değerli? Şimdi Yakub aleyhisselam'a Şuayb aleyhisselama ne diyorlar? Senin ve etrafının bir değeri yok. Bir ehemmiyeti yok efendim. E, o da ne dedi? Yani siz Allah'ı değersiz mi görüyorsunuz? İnne rabbi rabbim bima taameluna muhit. Sizin bütün yaptıklarınızı muhit demek etrafı böyle efendim duvar demektir. Allah sizi böyle kuşatmıştır. Hep yaptıklarınızı görüyor. Mevla müsaade eder eder eder. Bu ceylan avı yapmak isteyenin oraya yem koyması gibi böyle güzel yemleri koymuş. En sonunda tuzağa yakalanıyor. Allah Celle Celaluhu da kendisine asi olanlara Mevla dünyada sağlık, sıhhat, afiyet, nimet, mal, yaz, yazlık, kışlık, yatlar, katlar, imkan her türlü hepsini veriyor. Niye veriyor? Sevdiği için mi? Hayır. Ahirette Mevla ben sana sağlık verdim, imkan verdim, bunları verdim. Ben Allah olarak sana her türlü imkanımı verdim veya şu kadarını verdim. Sen ne yaptın? Benim mülkümde ne yaptın? Benim verdiğim canım canla sen ne yaptın? E sana asi oldum. Orada hepsini Mevla konuşturacak. Onun üzerine e ne yapayım ben şimdi? O kişi de diyecek ki ben nankör bir kulum at beni cehenneme. E hak ettin zaten buyurun o zaman. Tıpış tıpış kendisi cehenneme gidecek. Böyle meseleler. Hud suresi 93. ayet veya yakami ey kavmim iamelu ala mekanetukum Kur'an'ın ve peygamberlerin usuludur bu. Yamelu ala mekanetukum siz olduğunuz yerde, bulunduğunuz ortamda hangi iş yapıyorsanız adam diyor ki ben hürüm, ben özgürüm. Evet doğru o. Şuayb Aleyhisselam 4500 sene evvel de aynısını söyledi. Siz ticaret mi yapıyorsunuz? Yanlış ticaret yapıyorlardı kadınları yanlarında çalıştırıyorlardı. Bunu mu yapıyorsunuz veya bir sürü eğlenceler, azgınlıklar, sapkınlıklar. İamelu yapın, Ala mekana tüküm bulunduğunuz hangi ortamlarda iseniz, istediğinizi yapabilirsiniz, istediğinizi yapın. İnni ben de amilün, ben de çalışıyorum. Yani Allah'a kulluğumu, Peygamberliğini yapıyor, insanları hakat tebliğ ediyor. Aynısı. Yani insanlar diyorlar ki efendim bana karışamazsın ben özgürüm. Yok yani sen yapabilirsin ama sonucuna sen katlanırsın. Bir insan kendi içki içiyor bir türlü bir sürü günahlar ediyor vesaire. E kendi defterine bunlar kötülük yapamazsın. Ve lakin kendi hafısun, tatlı canına yapıyor kişiyi. Siz bunları yap yapıyor musunuz? E o zaman yapın ben de yapacağım. İleride. Hepsi ortaya çıkacak. Teala'ımı bileceksiniz. Men yetihi azabun. Men o kimseye ki yetihi geliyor. Efendim, hi o kişiye azabun. Bir azap ki, yuhzihi. Rezil rüsvay ediyor onu. Rezil rüsvay ediyor. Ve men ve kadib. Kim yalancı? Çıkacak ortaya. Hepsi çıkacak ortaya. Ve takibu, Bekleyin, gözetin. İnni maakum. <gülüyor> ben de sizinle beraber. Ben de bekliyorum. Hepimiz öleceğiz. Ve vefat ettiler. Şuayb Aleyhisselam'a inananlar ve inanmayanlar da gitti ahirete. Hepsi gördü. İnanmayanlar Şuayb Aleyhisselam'ın dediğine nedir diyenler şu anda Allah'ın azabını gördüler. Ve Şuayb Aleyhisselam'a tabi olanlar azıcık bir kimse onlar da Allah'ın rahmetini gördüler. Aynı şeyler tekrar ediyor. Zaman, çağ, ortam işte şöyle değişti ve hiçbir şey değişmedi. Allah değişmedi, dünya değişmedi. İnsanın özündeki yapı değişmedi, nefis. Ve Allah'a tabi olma değişmedi. Aynı. Biz kendi kuralımızı, kendi istediğimiz şekilde hayatımızı süreriz. Koca Şuhayb Aleyhisselam ne diyor? Siz bulunduğunuz ehval, hal, şartlar, ortam neyse yapın, çalış yapabilirsiniz. Birbirimize hakaret etmeyelim. Adam diyor ki benim efendim yaşantım bu. Bunu yapmak istiyorum. Ben bu şekilde yol tutturacağım. O yol yanlış bir yoldur dedi Şuhayb Aleyhisselam. Bunları dedikten sonra ben, ben, biz yapacağız siz bilirsiniz. İamelu <gülüyor> yapın. Emirdir bu. İamelu <gülüyor> yapın. Ale <gülüyor> mekanetikum hangi hal üzerine iseniz onuru işleyin yapın. Ancak yakında kim rezil rüsvay olacak göreceksiniz. Sonsuz su yok, sonsuz yiyecek yok, sonsuz azap Mevla Celle Celaluhu tarafına bakmıyor. 94. ayet. Ve <gülüyor> lem Ne zaman ki bizim emrimiz geldi. İşte o zaman ki kavim. Neccayna Şuayban vellezina amanu ma'ah. Necayna kurtardık. Şuayban, Şuayb aleyhisselamı vellezina amanu ma'ah. Onunla beraber iman edenleri biz kurtardık. Bir rahmetin minne tarafımızdan bir rahmet ile. Ve lemma bizim emrimiz. Neccayna kurtardık Şuayban, Şuayb aleyhisselamı vellezina amanu ma'ah. Ve Şuayb Aleyhisselam'la iman eden Müslümanları kurtardık. Bir rahmetin minna. Tarafımızdan bir rahmetle. Ve Hazreti'l-Ledine Zalemû. O zalimleri yakaladı. Es-Saiha. Öyle bir ses. Öyle bir, yüksek bir ses ki efendim insanların kalpleri, dimaları, ödleri yerinden söküldü. Patladı adeta. fe es oldular. fi yurtlarında casimîn. Böyle bir kütük gibi Diz çöküp kaldılar Ruhları yok ölüp gittiler Bir anda küt öldüler Kıyametin de azabının Böyle geleceğinden bahsediliyor Büyük bir ses Sayha Önceki kabimlerde de bu Ayeti kerime tekrar etti Yani Hud aleyhisselam Önceki derslere baktığımızda Salih aleyhisselam Efendim orada Lut aleyhisselam Sanki onlar orada yaşamadılar Milyonlarca insan bunlar yaşadı Bunu Ürdün taraflarındaki topraklardaydılar Büyük ticaretler yaptılar bunlar Bir önceki derste bağlantısı var bu konunun Orada yarıda kalmıştık Devam ediyor Sanki onlar o bölgede yaşamadılar Nasıl yaşamadılar Ne büyük imkanlara ticaretlere O zaman büyük ticaretler yapıyorlardı vesaire E bu kadar imkanlara ulaştılar Peki bunların o tabiri caizse teknolojileri ne oldu? Bunun cevabı basit. Mesela Hud aleyhisselam ad kavmi müthiş imkanlara ulaşmışlar. Yani şehirleri böyle imar etmişler. Şehrin girişlerine inanılmaz böyle heykeller yapmışlar. Altın yaldızlı kapılar bir şeyler. Yani dünyayı cennete çevirmeye çalışmışlar. Peki o zamanki imkanlar o şartlar günümüz ifadesiyle teknoloji ne oldu? O zamanki dönemleri Mevla Teala o kavmin tamamını istesel kavm kavmin tamamı yok olduğu için ne yaptıklarını o teknolojiyi bir sonraki kavimlere aktaramadılar. Yani 300 sene 500 sene 700 sene yaşıyorlardı o kavim helak olunca o imkanlar sonraki kavimler ne yaptı bunlar diye bilemedi. Şimdiki dönem ise Mevla Teala böyle kitle ölümleri yani bütün dünyada Resulullah Efendimiz Ya Rabbi ümmetimin tamamı boğulmasın, ümmetimin tamamı helak olmasın Mevla kabul etti. Onun için birbirlerine aktarıyor bilgiyi. Fakat harf inkılabı vesaire yapılmakla da bin yıllık mimari ne yapıldı? Bin yıllık tıp alanında nasıl teşhisler yapıldı? Bin yıllık İslami ilimler birikimleri. Bin yıllık Osmanlı veya Selçuklu adaleti tesis ettiği İslamla hükmetti ve bütün dünyaya huzuru tesis nasıl yapıldı? Bunlar bir anda bu kitaplar bin yıllık bir nevi eserler, ilmi, mimari, tıbbi, efendim tarihi, bütün döküman belgeler. Tarihi bir cami yapılmış, 500 yıllık bir cami yapılmış 700 yıllık cami nasıl yapılmış aradaki o taşların arasına neler kullanılmış bilinmiyor neden yok edilmiş arşiv tarihti değiştirilmiş o yazı yasaklanmış vesaire şimdi böyle bir efendim evvelki kavimlerin helakı şimdi böyle bir helaklarla karşılaşıyoruz yani toplumların inancı veya da birikimlerinin yok edilmesi gibi farklı bir helak. Vallama cay emrün ana ceyna şuayben velledina amelim bı rahmetiminda rahmetimizle onların kurtardık ve Hazreti velledin azalim usayha o zalimler bir sayha faz be hofida casimin yurtlarında dizüstü çöktüler kaldılar kendlem ya neofiya sanki orada yaşamadılar ela bu onlar Allah'ın rahmetinden uzak olsun tart edilsinler li Medyan o Medyan halkı kema baydet Yine Allah'ın rahmetinden onlar uzak oldular. Uzak oldular. Kim bunlar da? Semud, Semud kavmi. Semud kavmi de Allah'ın rahmetinden tard edildi. Deveyi kestiler. Allah onlara gazap etti. Ve üç gün onlar sapsarı oldular, mosmor oldular, simsiyah oldular. Dördüncü günü hepsi helak olup gittiler. Ne büyük azaplar ya Rabbi. 96. ayet. Ve le Musa bi ve sultanin mubin. Allah'ımız buyuruyor ki. Ve le kadar and Musa, Musa Aleyhisselam'a bir aya ayetlerimizi. Musa Aleyhisselam ne mucizeler gösterdi. Elini mübarek cübbesine böyle koyuyordu. Bir çıkartıyor güneş gibi parlıyor. Bakamıyordu firavunlar. Elindeki değneği yere atıyor. Attığı gibi efendim o asa o attığı asa, elindeki asası dev bir yılan oluyor. Mucize. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle o kavim yola gelsin diye dokuz tane mucizeden bahsedilir. Evvelki derslerde geçti. Biz Musa Aleyhisselam'ı bir hayatına mucizelerle ve sultanın mübin apaçık delillerle gönderdik. Apaçık delillerle Tevrat verildi kendisine, denizler yarıldı. İlâ Firavun Firavun'a ve mele'ihî ve Firavun'un adamlarına, onun kavmi. Mele kelimesi dolu demek yani mele, yani bardağın suyla dolması. Buna mele ifadesi kullanılıyor. Burada adamların makamı, yetkisi, parası çok olduğu için bunlara Kur'an-ı Kerim mele kelimesi yani Firavun'un çevresindeki adamlar hep böyle oluyor. Kralın etrafındaki adamların hep böyle cebi dolu oluyor, yetkisi oluyor, imkanı oluyor. Dolu adam yani dolu. Fakat dolu adamlar da ahirette cehennemi dolduyorlar. Halbuki yani sana bu kadar yetki vermiş Allah. Adalet kullan. İnsanları Allah'a davet et, dine davet et. Efendim insan gibi yaşamaya, merhamete, şefkate davet et. Kolayca cennete gidilir. Ancak ila Firavun, Firavun ahmaklık yaptı. Koca Musa Aleyhisselam'a efendim itaat etmedi. Nefsine uydu. وَمَلَيْهِ فَتَّبَعُوا emre فِرَعُونَ Firavun'a uydular diyor Kur'an. فَتَّبَعُوا tabi olurlar. emre Firavun'un emrine. Günümüzde ne diyorlar? Biz emir kuluyuz. Allah'ın kulu değil misin? Biz Allah'a uyarız. O Efendim emir aldığın kişi seni Allah'a kulluktan başka yere sevk ediyor. Yani burada tabii ki bir devletin koyduğu meşru kurallara tabi olunacak oradaki huzur tesis edilmesi açısındandır. Ama bu emir kulu manası başka ifadelerde kullanılıyor. Yani e burada haksızlık oluyor, yanlış oluyor. Efendim in insanlığa, dine aykırı işler oluyor. Burada kişi neyi dinleyecek? Allah'ın emrini dinleyecek. Kur'an-ı Kerim'de diyor, onlar Firavun'u dinlediler. E Firavun öldürüyor bizi. E öleydin cennete giderdin. Ölür yani en zirve misal. Burada zalime, Allah'a sırt çevirene itaat edilmez. Ne yapayım diye bir mantık yoktur. İla Firavna <gülüyor> ve meleyhi fattabe'u emre Firavun. Kur'an-ı Kerim'in ayeti bu. Onlar Firavun'un emrine uydular. Emru أَمْرُ firavun, Firavun'un emri ise bir aşı doğru değil. Doğru değil, yanlış oldu. Onun için Hakk'a Allah'ın emrine aykırı olan li تَعْتَ لِمَحْلُوقٍ لِمَعْصِيَةِ الْخَالِقِ Allah'a asi olan meselede kullara itaat olmaz. Yani velev ki baban da olsa, velev ki kardeşin de olsa bu şekilde لَا تَجُدُ قَامَنْ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَمْ Allah'a rate iman eden birisi yuadun men hadi Allah ve Resul Allah'a Resul'üne haddi açmışı sevemez. Ve ma'muru kavmehu yawmel kıyame. 98. ayet. Firavun yaktumu kavmehu kavmini sürükleyecek. Yani onlara öncülük yapacak. Buyurun beyler, buyurun. Yaktumu kavmehu yawmel kıyameh kıyamet günü onları sevk edecek. Fevradehum götürür ennar. Cehenneme götürecek Benim peşime gelenler buyurun Cehenneme gidiyoruz Kıyamet günü nurdan bir köy, Kürsü kurulacak Resulullah Efendimiz Oraya çıkacak Bana iman edenler gelsinler Bana tabi olanlar Allah'a iman edenler Bana tabi olanlar gelsinler İman ehli Resulullah Efendimizin etrafında toplanacak Allah bizi onlardan eylesin İman ehli, zerre tereddüdümüz yok İnşallah iman ile ahirete gideriz Toplanılacak bütün insanlar diyecek ya iman ehli yok mu ya hani kimse gitmedi oraya küçücük bir grup olacak böyle bir tane daha bir kürsü kurulacak üzerinden alevler ateşler öyle korkunç ki gürüzler üzerine şeytan çıkacak bana tabi olanlar gelsin Uuu, bütün insanlar bir siyah öküzün üstündeki Müslümanlar beyaz tüy gibi olacak diyor hadis-i şerifte geçiyor Buhari hadisidir bu ya bir öküzün üstünde Beyaz tüy ne kadar Müslümanlar O işte Herkes orada Diyecek ki ey insanlar Allah'ın emrine sırt çevirip Benim vesveseme uyanlar Cehenneme gidiyoruz Oy seni gidi sahtekar Biz de bir şey söyleyeceğim diye bekliyorduk Dünyada ben size cennete götüreceğim Demedim ki Dünyada ben size cennet vaat etmedim ki niye bana kızıyorsunuz Diyecek şeytan Rezilliğe bakar mısınız Onun için yani bazı insanlar şöyle bir yol böyle peki o yol gidelim o yolda o yol cennete götürecek mi bizi? Yani sonunda eşittir cennet var mı cennet? Heh. O zaman sonunda eşittir cenneti görmek lazım öyle medeniyet, çağdaşlık, uygarlık o kelimeleri anladık tamam da sonuna bakmak lazım. Sonu ne nereye varıyor bu iş? Onlar firavuna tabi oldular, firavuna uydular. Firavun da yolu doğru bir yol değil onları sevk edecek ve onları götürecek nereye ile Efendim evredehumun Nar cehenneme ve birsel virdul mevrut o gidilen yer varılan yer ne kadar kötü bir yer ve bir ise Arapçada çok kötü demektir Allah'ın çok kötü dediği müfessirler burada izahatlar yapmışlar Onlara şimdi girecek çok ucuzacak mesele yani Allah'ın çok kötü dediği Çok kötü su yok Susuzluktan çatlıyorlar. İnsanların erimiş vücutlarından çıkan eri, irinleri içecekler. itirazla bunlar çözülmez ki. Gönümüzün insanların bildiği şey itiraz ediyor. Kabul etmiyorum. Tamam onu anladık. Ha, bu olacak. Olacak. Mevla bunu yapacağım diyor. Yapacağım diyor. E Şimdi bunu nasıl aşacak? Onu konuşmak lazım. İtirazla veya inkarla. Küffar alem inkar ediyor. Ama ahirete gidince zincirlere vurulmuş... Şeytan diyor ki hadi gelin herkes hadi bakalım ne diyecek. Haydi cehenneme Aa, ne kadar kötü bir şey söyledin. Şeytan net olarak diyor ki size dünyada cennet mi ettim? Aynı şeyi söylüyordum. Şeytanın yolu ne yol? Kim diyebilir şeytanın peşine giden cennete gidecek diye. Dünyada kafirlere de sorsanız ne diyecek size? Yani herkes biliyor kimin ne yolda olduğunu. Heh. Bugün tövbeden bahsediyor ayetleri. Tövbe etmek lazım, vazgeçmek lazım. Fevredehumunnar ve bir çocuğuna bir düğün yapıyorsan kız erkek ayır yapma karışık düğünler olmaz çalgılar çengiler böyle efendim nahoş giysiler bunlar doğru şeyler değil ahireti berbat eder mesele basit değil fevredehumunnar sizi cehenneme götürür o kötü insanlar vebisel virdül mevrud o ne kadar gidilen yer varılan yer ne kadar çirkin ne kadar kötü bir yer. Allah muhafaza eylesin. Burada ifade ediliyor. Onlar ahirette azaba düştüklerinde yandık diyecekler. Mevla azaplarını arttıracak. Susuz kaldık diyecekler. Susuzluklarını arttıracak. Evet. Rabbena innena ta'na saadetena ve kubarane fe adalluna sebil. Ya Rabbim bizim önderlerimiz, bizim efendim. Ee, onlar bizi haktan saptırdılar Bizi sana kulluktan uzaklaştırdılar Bu şöhretli insanlar Bakıyorsunuz Allah'ın emrine hakaret ediyor Peygamberin yoluna hakaret ediyor Dini tahkir ediyor Nefsani işleri ön plana çıkartıyor Millet alkış tutuyor Efendim Bir öncüler var bir de peşine gidenler var O kıyamet gününde de Birbirlerine bu sefer böyle Allah'ım bunlar bizi senin yolundan saptırdılar bunlara iki kat azap ver Onlar da dönüp diyecekler biz zorla mı sizi gavur ettik ya Siz peşimize geldiniz Ya Rabbim esas suçlu bunlar biz de bir insan idik Biz bir kişiydik ama onlar yüz bin kişi bize bravo dediler Bizi alkışlayınca biz de doğru yaptığımızı zannettik. Bu kadar kitle peşimize geliyor diye. Birisi de demezdi ki yanlışsın ya cehenneme gidiyorsun demedi. Efendim esas cehenneme atılacak bunlar. Dalaşacaklar birbirlerine. İz tebâre lezînettebûh minel ve tekattâ adbihimul asba Peşine gidenler efendim oradaki önderler aralarında husumet oluşacak. Birbirlerine dalaşacaklar. Ey ne acayip. Allah için bir ha bu nevi ruhullah. Allah için birbirini sevenler. O kişilerde Mevla Celle Celalü öyle bir güzellik verecek, mahşeri aydınlatacaklar diyor. Hatta cennetin yüksek köşklerinde oturduklarında onların sadası, nuru diyor cenneti aydınlatır diyor. Ya yani Allah için sevmek bir insan Allah'ı Samimi sevecek, peygamberi sevecek, dini sevecek. Ve din kardeşini, şimdi kalbime bakıyorum, din kardeşlerimi seviyorum. Din kardeşlerimi seviyorum, candan seviyorum. Neden? E onlar Rabbimi seviyorlar. Onlar Allah'ımızın Habibim dediği Efendimiz ve Vesselam'ı seviyorlar. Kitabı, Allah'ın kitabını seviyorlar. Ben nasıl sevmem ya? Ben din kardeşimi seviyorum. Allah Celle Celaluhu bizi sahabe kiramdan Alimlerden, velilerden, müştehitlerden O büyük dostlarından ayırmasın inşallah Ve utbi'u tabi kılındılar Fihazihi Bundan dolayı lanet Birbirlerine lanet ediyorlar Lanete tabi oldular Ve yavmel kıyamet günü Dünyada da lanete uğradılar Boğulup gittiler Allah'ın dinine müdahale etmeye çalışana Mevla lanet ediyor Bi serrifdül merfud bir ise ne kadar kötü erriftü ödül el merfut kendilerine sunulan acayip bir ifade bu. Kendilerine takdim edilen Kur'an-ı Kerim'in bu usullerini üzerine durmak istiyorum. Allah Celle Celaluhu mesela e, Beşşiril münafıkın der. Münafıkları müjdele. Ondan sonra mesela kötülere e, orada e, size müjdeler olsun der. Yani halbuki cehennem ...insana müjde olmaz ki... ...zuq inneke entel azizul kerim... ...tat bakalım sen büyük adamsın... Cık. ...bu Kur'an-ı Kerim... ...mesela burada... ...onlara tevdi edilen, verilen ödül... ...ne ödülü bu? Sonsuz susuzluk, sonsuz açlık... ...cehennem bu kağıları... ...tasmalar takılmış, çeneden gerdirilmiş... ...el ayak böyle ayağa ...belde birleştirilmiş... ...cehenneme atılmış, yandım dedikçe... ...daha da cehennemin dibine doğru... ...yuvarlanıyor... Alevlerin içerisine düşüyor. Yandım diyor bir nefes almak için. Daha da aşağı düşüyor. Azap çoğaldıkça çoğalıyor. Bitmiyor. Daha da arttıracağım diyor Allah. Kime karşı çıktığına dikkat edecek insanoğlu. Yani onun için burada Mevla Teala ki sizlere takdim edilen ödül. Alın bakalım ödülü. Büyük adamdınız ya. Kendinize göre büyük yaldızlı cümleler kullanıyordunuz ya. Büyük insan olacağım diyordunuz ama beni darıltınız benim dediğimi yapmadınız, bana hakaret ettiniz. Allah'ın dinini hakaret etmek ve tahkir etmek, küçümsemek, Kur'an ehlini, ilim ehlini, ulemayı, bunlar basit şeyler mi? Sahabe efendilerimizi. Burada öncülerden bahsettim. Mesela kıyamet günü şehitlerin öncüsü olacak Hazreti Hamza, cömertlerin öncüsü olacak Ebubekir Sıddık mesela, sıddıkların öncüsü Ebubekir Sıddık. Ondan sonra hilim sahibi olanların öncüsü mesela Hazreti Osman gibi anlatılır ve insanları tebliğ ve irşad eden Musab bin mehirler gibi. Kıyamet günü böyle insanların öncüleri olacak. İmru'l-Ka's diyor, "Hamilu liva'ı şuaran" Bütün nefsani böyle e, insanın şehvetini kabartan şiirler günümüz tabiyle şarkı, e, müzik, sözleri yazanlar. O şiirlerin önderi İmrul Kays dediğimiz bu adam ile nar cehenneme haydi bekalım benim peşime gelenler takılsın peşime efendim. Yani orada kıyamet günü bu şekilde Ebu Cehil'in peşinde, Ebu Leheb'in peşinde, Utbe bin Rebi'nin peşinde. Yani ne kadar kötüler, sahtekarlar, zalimler, hainler varsa herkes bir grup oluşturacak. Cehennemde efendim cehenneme sevkiyat öyle olacak. Hud suresi 100. Zalik işte bu. Min enbâil kura. Kura bölgeler. O bölgelerin haberleri. ...anlatıp durdu kaç derstir... ...hep peygamberlerin hayatları... ...ve onların başlarına gelen... ...ve itiraz ettiklerinde nasıl helak oldular... ...onların haberleri sana... ...ne kussuhu kıssa ediyoruz... ...aleyke ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana... ...minha... ...kaimun ve hasid... ...o kavimlerden... ...kaimun, ayakta olanlar var... ...yani helak olmayıp... ...mesela orada diyelim... ...4 milyon, 5 milyon insan vardı... Onlardan ölmeyen misle 50.000 bin kişi Onlar kalıntılar da var ve hasit, Hepsi hasat zamanı derler ya Hepsi yeksen olan Tarihleri köklerinden kazılan Yani kalıntılar da var, kalanlar da var Yok olanlar da var, hepsi var 101. ayet Biz onlara zulmetmedik Onlar kendi tatlı canlarına zulmettiler ben bir şey yapmadım. İşte en başta bunu izah etmeye çalıştık. Yani Allah kuluna sağlık veriyor, imkan veriyor, ortam veriyor. Kulum buyur ya Rabbi. Beni seviyor musun? Seviyorum ya Rabbi. O zaman biz burada kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Öbürü de ben istediğim gibi haramları işlerim. Yaparsın ancak kendi defterini dolduruz. Ve maazalem ne? Biz size bir kötülük yapmadık. Walakin zalemu enfusum. Onlar kendilerine yaptılar. Salih Aleyhisselam'ı dinlemediler Hud Aleyhisselam'ı dinlemediler Şuayb Aleyhisselam'ı dinlemediler Lut Aleyhisselam'ı dinlemedi. Eşcinsellik yapmayın dedi onlara Yaptılar dünyanın en büyük Efendim azabı Felaket Lut kavmine geldi Eşcinsellik Dünyanın en çirkin işi Yani şu andaki Değiştirildiği halde Tevrat'ta Yasaklanır Değiştirildiği halde İncil'i elleriyle değiştirdiler ama İncil'de yasaklanır Yasak yani bütün inanışlarda bütün toplumlarda çok menfur bir iştir. Bunların hepsini koy bir tarafa Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bunu yasaklamış ve bir defa gözümüzün önünde o kavim helak olmuş. Allah azabını göndermiş. ve Biz size bir kötülük yapmıyoruz diyor Allah. Ya velakin zalemu enfusehum. Onlar tatlı canlarına zulmettiler. Femağnat onlara, Onların ilahları. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz, biz şunu efendim şunun yolundayız, biz bunun yolundayız, biz şunun izindeyiz, bunun peşindeyiz. Şu heykele taparız, bu puta taparız. Bunların hiçbirinin faydaları olmadı. Ey insan oğlu, tapılacak olan tek merci Allah'tır, dinlenecek olan tek merci Allah'tır. Bizi yaratan o, gökleri yeri yaratan o, bütün mevcudatı yaratan o. fayda etmedi onhum onlara alihetuhum. Elleti yed'un min dun <dunille> Allahı bırakıp peşlerine gittikleri. Onların izinde, onların peşinde, onların yolunda o gittikleri hiçbir fayda sağlayamadı onlara. Min şey şey bakımından. Şey kelimesi burada tenvin tenkir yani azıcık bile şeycik bile fayda sağlamadı lema Rabbik Allah'ın emri geldiğinde ve mazaduhum ee, onlar onlar olmadılar ve mazaduhum olmadılar gayre taksir Hüsran oldular Hüsran'dan başka bir şeye uğramadılar Felihhaza Hasir Rufi dünya ve lahir dünyada da ahirette de Hüsran oldular diyor Allah Hüsran oldular şu ayeti de okuyalım dersimizi bitirmiş olalım ''Ve kezalike ahzu rabbiki izâ hazel kurâ ve hiye zalime.'' İşte sonuç ve kezalike. İşte bu diyor Allah. Ahzu rabbik Allah'ın yakalaması. İzâ hazel kurâ ve hiye zalime. Kullar Allah'ın emrini yere düşürdüler. Nefislerine uydup zalim oldular. İşte o Allah'ın yakalaması böyle olur. ''İnne ahzehu'' Allah'ın yakalaması. Bu toplum olarak da fert olarak da kul bir günah işler, işler işler işler işler en sonunda bardağı doldurdu mu taşar. Mevla bir yakaladı mı eyvah ben tövbe edeyim pişman bitti. Bitti. İnne ahzehu elimun şedid. Allah'ın yakalaması çok şiddetlidir. İza ahzehu elemun şedid. Yani Mevla Celle Celaluhu yakaladığını daha bırakmaz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innal lahe le le yumlî zalim. mevla zalime mühlet verir hatta ilâ hazehu. o mühleti doldurur mevla yakaladı mı lem yüflit daha da kurtulamaz daha da kurtulamaz zannediyor ki insan ben Avrupa Amerika Rus ülkemizin inkarcıları bakıyorsunuz ben istediğim gibi yaparım evet bir bakıyor mevla bir yakalıyor sonsuz azap Cehennem azabı gözünden perdeli eyvah ne yaptım tövbe pişman bitti geri dönüşü yok ve kedaliki Akzura biki ida hazel ve vehi işte mevla yakaladı mı daha da bırakmıyor ve ondan sonra son pişmanlıkta fayda vermiyor Allah Celle Celaluhu pişman olmayacak bir hayat ve kendimize acıyacak kendimize merhamet edecek ve kendimizi Allah'ın huzurunda güzel bir son ve akibetle akibetlendirecek güzel işlerle meşgul olmayı, kendimize acımayı, kendimize merhamet etmeyi, bununla beraber çevremize ve dostlarımıza da şefkat ve merhamet etmeyi Rabbim Celle Celalühü lütfetsin. O yolda da bir ömür tüketmeyi Rabbim bizlere mukadder kılsın. 103. ayeti kerime de kaldık. Burada da Yine konular devam ediyor. Amin. Subhan Allah. ala Resulina Muhammedin ve, ala ve Ya Rabbi Helak olan kavimleri bizlere bildiriyorsun. Onların helak sebepleri nefislerine uymak, şeytana uymak ve senin emrini çiğnemek. Ya Rabbi sana hakkıyla kul olmayı, nefsani ve şeytani işlerden de bizleri uzak olmayı nasip ya Rabbi. Sana hakkıyla kul, habibine ümmet, ahkam-ı dine tabi, din kardeşimizi sevip, Ya Rabbel senin yolunda, kullarında görmek istediğin kemalatı nasip eyle. Haramlardan, günahlardan, fıskı fucurlardan, bütün yanlış işlerden, Ya Rabbi günahı kebair ve sahayirden, cümle günahlardan muhafaza eyle. Kendimize acıyıp, kendimize merhamet edip, sonsuz ahirette, pişman olacak işlerden muhafaza eyle. Sonsuz ahirette, mizanda bizi memnun edecek, iyi ki yapmışım diye hoşnut olacağımız güzel işlerle meşgul öyle son nefeste iman eşheden la ilahe illallah ve şehden Muhammeden abduhu ve rasulu diyerek huzuruna varan kullarına dahil öyle el fatiha okuyalım. evuzu billahi